Sesi konuşmalarının içeriğine göre beraklaşıyor, tizleşiyor ya da birdenbire nazlı bir hal alıyordu. Kendi kendine imiş gibi konuştuğu zamanlar bu ses hemen hemen bir fısıltı haline alan dalganışlarla uzayıp gidiyordu. Kız bazen neşelenip gözlerini saf saf açıyor derken göz kapaklarını yarı kapatıyor... O zaman bakışları can sıkıntısıyla dolup taşıyor, düşünceleri avareleşiyordu. Akşam dönüşte Şal onun söylediklerini bir bir aklından geçirerek bunları anımsamak, anlamlarını kendince tamamlamak istedi. Böylece kızı henüz tanımadığı zamanlar onun sürdürdüğü yaşamı belleğinde canlandırmaya çalışıyordu. Ama belliğinde hiçbir zaman onun ilk kez göründüğünden ya da biraz önce yanından ayrıldığı zamanki halinden başka türlü canlandıramadı. Sonra kendi kendine bu kızın halin ne olacak? Evlenecek mi? Kiminle? diye düşündü. Rua baba çok zengin sonra kız da o kadar güzel ki. Emma'nın yüzü iki de bir gözlerin önüne geliyor Tıpkı dönen bir topacın hırıltısı gibi Tek bir uğultu kulaklarında çınlıyor Sürekli evlensen ya işte Evlensen ya diyordu oh, Geceliğin uyuyamadı Boğazı düğümlenmişti Su içmek istiyordu Testiden içmek için kalktı, pencereyi açtı. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Sıcak bir rüzgar esiyor, uzakta köpekler havlıyordu. Başını Berto çiftliğinden yana çevirdi. Adam sende, bir şey yitirecek değilim ya diye düşünerek, bir fırsat çıkar çıkmaz kızı babasından istemeye karar verdim. Sonra bu fırsatın çıktığı her sefer uygun sözleri bulamama korkusundan ağzını bir türlü açamadı. Biri kızını başından alıp giderse Rua baba kızmazdı doğrusu. Evde kızın kendisine hiç yararı dokunmuyordu çünkü. İçin için kızını haklı da buluyordu. Okumuş kızdır. Kendini çiftliğe veremez ki diye düşünüyordu. Hem bu çiftlik dediğin, Tanrı'nın lanetine uğramış bir meslek olsa gerek. Çiftçilerden milyoner çıktığı görülmüş şey mi hiç? Üstelik zenginleşmek şöyle dursun, Adamcağız her yıl zarar bile ediyordu. Alışverişten çok iyi anlıyor, Mesleğin kurnazlık yanlarından hoşlanıyordu ama, Buna karşılık, Chieflin iç yönetimi hiç mi hiç ona uymuyordu. Elini öyle kolay kolay cebinden çıkarmıyor ama kendi yaşayışı söz konusu olunca masraftan hiç kaçılmıyor. Hep iyi şeyler yemek, iyi ısınmak, iyi bir yatakta uyumak istiyordu. Sert elma arabına, kanlı but ızgaralarına Bol şekerli konyaklı kahveye, çaya bayılıyordu. Yemeğini tiyatrodaki gibi küçük bir masanın üstünde hazırlanmış olarak önüne getiriyorlardı. Rua baba kızının yanında Şarl'ın yüzünün kızardığını fark etti. Bu da onun bugünlerde kızıyla evlenmek isteyeceği anlamına geliyordu. Bunun üzerine yaşlı adam konuyu kafasında enine boyuna ölçüp biçti. Şarlı biraz çelimsiz buluyordu. Tam istediği gibi bir damat denemezdi ona. Biri yandan herkes onu akıllı uslu, tutumlu, çok bilgili bir insan olarak tanıyordu. Kızının trauması üzerine önemli sayılabilecek bir kavga çıkarmayacağı kesindi. Sonra Rua Baba mülkünden 22 dönümlük bir parçayı satmak zorunda kalacaktı duvarcıya atların koşum ve eğer takımlarını yapan saraca dünya kadar borcu vardı çünkü şarap presinin tahtalarını da yenilemek gerekiyordu bu nedenle kendi kendine şal kızı isterse veririm dedi eylül sonunda şal üç günlüğüne Berto çiftliğine konuk olmuştu. Sonuncu günde daha öncekiler gibi parça parça akıp gidivermişti. Rua baba, Şarl'ı uğurlamak için yola çıktı. Çukurlu bir yolda yan yana yürüyorlardı. Birazdan ayrılacaklardı. Tam sırasıydı. Şarl, çiftin köşesine kadar kendisine zaman verdi. Çiti geçtikleri zaman... Ee, Rua usta diye fısındadı e, sana bir şey söyleyecektim de durdular Şarl ah, susuyordu Rua baba tatlı tatlı gülerek söyle bakalım ne söyleyeceksen dedi ama ben hepsini bilmiyor muyum sanki Şarl e, e, Rua baba e, Rua baba diye kekeledi Çiftçi devam etti. Doğrusu ben çoktan razıyım. Kız da benim gibi düşünüyordur mutlaka. Ama yine ona danışmalı bir. Hele sen git, ben eve döneyim. Kız evet derse, iyi dinle bak. Kalkıp yine gelme buralara. el alem dedikodu yapar sonra. Kız da şaşırır. Ama sen merakta kalmayasın diye penceresinin panjurunu ardına kadar açıp duvara dayayacağım. ''Çitin üstünden şöyle bir eğildin mi arkadan görürsün.'' Sonra uzaklaşıp gitti. Şarl atını bir ağaca bağladı. Sonra gidip patikada dikildi, bekledi. Aradan yarım saat geçti. Şarl saatine bakarak 19 dakika daha saydı.'' Birdenbire duvara çarpan bir şeyin gürültüsü duyuldu. Panjur açılmıştı. Mandalı da hala sallanıyordu. Ertesi gün saat 9 olur olmaz. Charles çiftliğe geldi. İçeriye girince Emma kızardı. Sonra kendini toparlamak için biraz gülümsemeye çalıştı. Rua baba müstakbel damadına sarıldı. Parayla ilgili konuşmaları, uzlaşmaları sonraya bıraktılar. Hem zaten nikah, Şarl'ın yasa sona ermeden yapılamayacağına göre önlerinde hayli zamanda vardı. Gelecek yıl baharında evlenebilirlerdi yani. Kış bu bekleyişle gelip geçti. Emma çeyizini hazırladı. Çeyizin bir bölümünü Rüen'e ısmarladı. Emma da kendisine gömlekler gece başlıkları dikti. E bunu da çeşitli kişilerden ödünç aldığı moda dergilerine bakarak yaptı. Şan, çiftliğe konuk geldiği zamanlar düğün hazırlıklarından söz ediyorlar. E, sofrayı hangi odada kurarız acaba gibi konuları ve kaç türlü yemek pişirileceğini, baş yemeklerin Neler olabileceğini düşünüp konuşuyorlardı. Emma ise alışılmışın tersine geceliğin şamdanların ışığında evlenmek istiyordu. Rua babanın aklı kızının bu düşüncesine hiç yatmadı. Bunun yerine bildik bir düğün yapıldı. 43 kişi geldi. 16 saat sofra başında kalındı. Düğün ertesi gün Daha sonraki günlerde birazcık sürüp gitti. Davetliler çeşit çeşit arabalarla erkenden çıka geldiler. En yakın köylerin delikanlıları uzun yük arabalarına binmişler, ara sıra ayakta duruyorlar, düşmemek için kenarlardaki parmaklıklara tutunuyorlardı. Arabalar tırıs gidiyor, içindekiler dehşetli sarsılıyordu. Tam on fersah uzaktan, Goderville'den, Normanville'den, Kandi'den bile gelen akrabalar vardı. İki ailenin bütün yakınları çağrılmış, uzun zamandır görüşülmeyen tanıdıklara bile davetiyeler yazılmıştı. Zaman zaman çitin arkasından kırbaç sesleri duyuluyordu. Çok geçmeden parmaklıklı kapı açılıyor, içeriye bir araba giriyordu. İlk basamağa kadar hızlı giderek orada zınk diye duruyordu. Sonra içeridekiler dizlerini oluşturarak, kollarını gererek arabanın her yanından dışarıya çıkıyorlardı. Hanımlar başlarına başlıklar, sırtlarına kent tarzı giysiler giymiş, altın saat zincirleri takmış, pelerinlerinin uçlarını da çaprazlamasına kemerlerinin içine sokmuşlardı. İçlerinde omuzlarına birer şal örtüp bunu sırtlarına birer iğneyle tutturmuş olanlar da vardı. Bu şallar kadınların boyunlarını açıkta bırakıyordu. Tıpkı babaları gibi giyinmiş olan çocukların yeni giysileri içinde rahatsızmış gibi bir halleri vardı. İçlerinden bir yaşamlarında ilk kez o gün çizme giydirilmişti. Çocukların yanında da 14, 16 yaşlarında büyücek kızlar görüldüğü oluyordu. Üzerlerinde kiliseye başlama günü giydikleri, düğün dolayısıyla biraz daha uzatılmış beyaz giysiler vardı. Seslerini hiç çıkarmıyorlardı. Oğlanların teyze kızları ya da ablalarıydılar herhalde. Hepsinin yüzleri şaşkın ve kırmızıydı. Gül yağıyla ovulmuş saçları pırıl pırıldı. Eldivenlerimizi kirleteceğiz diye ötleri patlıyordu.